Rabbimiz Münafık'ın suresinin sonunda bizim son anımızı bildiriyor. Son dakikamızı bildiriyor. Yani ölümün gelip çattığı zamanı bildiriyor. Herhangi birinize diyor Cenab-ı Hak, ölüm gelip çattığı zaman Rabbim beni yakın bir süreye kadar geciktirsen de bu ecelim biraz geciktirsen de tadaka versen. Demek ki son nefese bütün bütün müminlerin bir pişmanlıkla gidilecek demek ki. Biraz daha sadaka versin. Bir infakta bulunsun, bir imkanımı başka bir kardeşimi devretsen bir hastaya ziyaret etsem, bir insanı teselli etsem ve salihlerden olsan, yani ne kadar salih olursa olunsun, Cenab-ı şu, çünkü bu son şey. Ee, bir daha dünyaya geri dönmek yok. Cenab-ı Hak En kıymetli şey zaman. Yani yine kıymeti bilinmeyen, gafletten dolayı kıymeti bilinmeyen zaman. Bak, Cenab-ı Hak Allah eceli gelene hiç kimseyi, kimse ölümünü ertelemez buyuruyor. Geriye bırakmaz. Allah yaptığını haberdar. Demek ki Son nefes için bu infak durumu, şu kainattan bir takım kalbin duygular alması, Kur'an'la incelmesi, zarifleşmesi, kendi varlığını bir müşahide altında tutması, illahse Yani Bu bir ham nefise Cenab-ı Hakk'a varılmaz. Cenab-ı Hakk'la kalp arasındaki olan engelir bertaraf etmek icap ediyor. Bunun için Cenab-ı Hak eflame zekâha buyuruyor. İç alemi temizleyen felaha erdi. En zor eğitimde insanı eğitimi olmuş oluyor. Diğer hafızın okuduğu ayet kelimelerde Cenab-ı Hak, ey iman edenler, elhamdülillah Müslüman olarak dünyaya geldi. Elhamdülillah Müslüman bir toplum içindeyiz. Fakat Cenab-ı Hak son nefesek bir garanti vermiyor. Peygamberlerin dışında hiçbir garanti yok. Bir de peygamber Efendimiz işaret ettiği kişiler. var. Diğer bir ayette de Cenab-ı Hak toplum peygamber gönderimi toplumları da gönderdiğimiz peygamberlere de hesaba çekeceğiz buyuruyor. Yani peygamberler hep cennetlik olayı hesaba çekilecek. Hatta ümmetleri gelen peygamberler siz Muhammed Mustafa'ya gidin diyecekler. Biz kendi hesabımızı meşgulüz diyecekler. Böyle bir zor gün. Cenab-ı Hak kulunu seviyor. Kulunun cennete girmesini istiyor. Ve kulunun bir iman heyecanı içinde, bir teyakkuz içinde yaşamasını istiyor. Hoca ayet-i kerimede iman edenler, Cenab-ı Hakk'ın azimeti ilahisiyle yaraşır şekilde takva sahibi olur. Allah'ın azimeti ilahisini bizim idrak etmemiz mümkün değil. Demek ki bütün gücümüzü takvaya. Takva nedir? Kalbi vikay Kalbi Allah'tan uzaklaştıracak her şeyden kalbi koruyabilme. Ondan sonra ayet kelimenin devamında ancak Müslümanlar olarak can verir. Cenab-ı Hak Müslüman olarak can verebilmek için bize misaller bildiriyor. Kur'an-ı Kerim'de hadiseleri bildiriyor. Firavun'un zulmettiği insanları bildiriyor. Onlar bu zulümden kurtarmaktan ziyade Müslüman olarak can vermenin telaşında Rabbena Efri aleyna sabrem ve tebefbena müslümin diyorlar. Ya Rabbi de üzerimize sabır gök sabır yağdır. Bu sabırla bu zulme mukamet gösterelim. Ve bizim Müslüman olarak canımızı al diyorlar. Yusuf aleyhisselam tebefkeni Müslüman ve erhikmeni bir salihim buyuruyor. Ya Rabbi diyor Müslüman olarak canımı al ve beni salihler eyle. Bu bir iman mücadelesi verip vefat edenleri bildiriyor şehit olanlar. Eshab-ı Uhdud'u bildiriyor Kur'an-ı Kerim. Nasıl bir iman mücadelesi verdiler. Hendeklerde yakılarak imanlarını korumaya çalıştılar. Ateşler arasında. Habib-i cenabak Cenab-ı bildiriyor Yasin'e ikinci sayfasında taşlanarak imanını kurtarmaya çalıştı. Vefat ederken dünyaya ait perdeler kapandı, ahirete ait perdeler açıldı. Yine öyle bir salih kulu orada bir merhameti bildiriyor. Ah diyor, keşke diyor, kavmine acıyor kendini taşlayanlara. Keşke kavmi bunu bilseydi diyor. Allah'ın bana yaptığı bu ikramı da keşke kavmi bilseydi diyor. cenab bak Hak burada bir mümin yüreğini sergiliyor bize.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 Bir seferi giderken ziyaret ederdi. Seferden dönünce ziyaret edip partner dedi. Kızım dedi, iki dünyada saadet yoktur dedi. Yardımcı istedi. Uhud'un dedi, yetimleri varken dedi, hesabı Sufva varken sana bir şey veremem ben dedi. Burada katlanacaksın kızım dedi. Öbür dünyada saadet bulacaksın.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 Kul hakkına hakkı, ibadet dikkat etsin Hayvan hakkına dikkat etme. İbadetlerde bir, her şeyde bize bir vecd, bir duyuş getirmesi lazım. Cenab-ı mülakat. İbadetlerin her biri ayrı ayrı bir eğitim. Kur'an'ın ruhuna girmek, Kur'an'da fani olmaya gayret edebilir. O ahlakla ahlaklanabilmek. Allah Resulü önümüzde en büyük bizim bir ölçü.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 bütün vücuda siner o koku. Nasıl bir güzel bir ıtriyatların kokuları içinden geçerken orada güzel kokular siner. Derakülü muhassadık'ın değil. Bir köpeğe de misal verir Kehf suresinde. Nasıl o köpek sadıklarla beraber oldu, nasıl Kur'an'ı bir ifade kazandı. Yartav Tahrim suresinde Lut aleyhisselamın, Nuh aleyhisselamın iki peygamber karısına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 Fatıma valideme kızın babanın peygamber olduğuna güvenme buyurduk yani. Zor bir gün. O gün Cenab-ı Hak nice yüzlerini ağırdı, beyazladı. Ve nice yüzleri karardı gün bildiriyor. Ve düşünün, düşünün o günü diyor. Yani o gün daima hatırlınızda olsun. Yüzlerin ağırdı ve, ve yüzlerin karardığı gün. Ve bu inkarının sebebiyle tadın azaldığı yere. Yüzleri ağırlayan, beyazlayanlara aklına gelince, onlar da Allah'ın rahmetini orada ebedi kalacaklardı buyuruyor Cenab-ı Hak. İşte bunlar Allah'ın sana hak olarak okuduğumuz ayetleridir. Bu muhakkak tecelli edecek bu. Cenab-ı Hakk'ın vali bu. Allah hiç kimseye haksızlık etmiyor buyuruyor. Yine göklerde bir yerde ne varsa Allah'ındır, işte dönüp dolaşıp Allah'a var. Demek daima bir bunun idrak için, bunun şuuru içinde olacak.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 Ve ee, Cenab-ı Hak bizim faniliğin içinde olmamızı daima ölümü düşüneceğiz ve Cenab-ı Hak’ı düşüneceğiz. Azemeti illaheyesi, kudret akışları. Niye dünyaya geldi? Ve ölüm. Vadi nasıl yaşarsanız o şekilde vefat edersiniz, o şekilde haşr olursunuz duyuruluyor. Ve bir bin heysem var, Rabbı Allah’ın. O diyor ki bir diyor ölüm anında diyor bir kişinin yanındaydım diyor. Malumunuz ölüm anında kişinin yanında alçak sesle kelime kelimeyi tevhid getirilir. Ben de onun yanında kelimeyi tevhid getiriyordum. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyordum. O benim dediğimi duymuyordu diyor. Benim, diyor işaret ediyordu, para sayıyordu böyle diyor. O şekilde öldü diyor. Yani nasıl yaşarsanız o şekilde defa edersiniz. Ve Cenab-ı kurtuluş olarak da diyor, takva hayatınız fez takım Kemal ümürse Allahu Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendi emr olunuz dost doğru ol saçına sakana at düşüren ayet-i kerime